Selam gençler. Selam Risto. Nasılsınız? Ben iyiyim ya sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben o gençler oluyorum. Sen bütün program benimle konuş böyle. Zaten bütün program seninle konuşmuyor mu? Hayır, ben o gençlermişim şimdi konuş benim. Ha. Gençler derken mesela ben... kime hitap ediyorsun? Kafanda kimler canlanıyor böyle? Resim olarak, hani fiziksel olarak birileri canlanıyor mu kafanda selam Yo. gençler derken? Canlanmıyor mu cidden? Ha -ha. Ben selam gençler diye olsam kesin birileri canlanır. Hem de böyle tepeden baktım bir sürü çok küçük çocuk görünüp böyle gözünün önüne o geliyor mesela. Selam gençler desem hani böyle ya da ne bileyim bir kapıyı açıp içeri giriyordu işte içeride üç beş tane arkadaşımı gördüğüm zaman falan hani öyle öyle bir imaj bir bir, bir şey gözünün önüne gelmiyor mu ya selam gençler ha -ha. derken? Ben biliyorsun biraz asosyal bir insan olduğum için. <gülüyor> Kalabalık bir... selam gençler demiyorum. <gülüyor> İyi sana bu fırsatı sunduğum için. Ben selam gençler dediğim zaman böyle klavye klavyenin başında eller geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hareket ederlerken birden selam gençler cümlesini duyup birden duruyor değil mi o eller mesela <gülüyor> <gülüyor> yani Normal şartlar altında. Hani Ama selam... siktir bize biri sesleniyor lan. <gülüyor> yani normalde hani selam gençler diyor olsam illa ki bir internet ortamında diyor olurum. <gülüyor> Bütün bölümü bunun üzerine kuralım. Ben buradan yürüyeyim mesela. Mesela yürü bakalım. <gülüyor> Yürüyemem oğlum, nereye yürüsün? <gülüyor> <gülüyor> yürü ya <kul. gülüyor> yani Ne bileyim benim hani e, sosyalliğim çoğunlukla işte online e, sosyallikle sınırlı olduğu için hani T şey IQ ve şey dönemlerinden. Yapma beri. oğlum tamam beni ağlatacaksın şimdi. <gülüyor> E güzel bir şeydi benim için yani benim e, hani sevdiğim takıldığım forumlar vardı i̇şte, e, <gülüyor> oradan bir sürü arkadaş ettim. Hatta şu anda çevremdeki yani en yakın arkadaşlarımın yarısı falan internet ortamında tanıştık sonuçta. Nereden? E, mesela bizim 80.630 diye bir site var. E, hala kadar, var mı burada Hala var galiba ben en son 4 ay önce falan bir e, girmeye çalıştım ama var yani. Biz 80.630'da 80.000 diyorduk siz yani, ne diyorsunuz? gidiyorsun. Onu nasıl ya? <kısaltmaya? gülüyor> 630 yani, demek böyle çok zor. Yani ekşi sözle sözlük diyorduk mesela biz. Ha. Hani yazarlar daha doğrusu sözlük diyor ekşi sözle. E, dışarıdan okuyanlarda genelde ekşi diyordu falan öyle bir durum vardı. da acaba hani böyle... <gülüyor> İçeridekiler 630 diyor değil mi? <gülüyor> öyle salakça bir durum olsa. Yani biz orada yazıp çiziyorduk. Bizim çok e, hani sonradan samimileştiğimiz, dışarıda da görüştüğümüz çok sağlam bir sinema ve televizyon e, yazarları topluluğu vardı. Hani gerçi orada forum olduğu için hani biri yazar, biri okur gibi bir durum sözü değildi. Her Ne bileyim ben işte e, Saygın'la, Ali'yle e, falan hep oradan, e, orada işte işte ne bileyim e, hani, Melikşah'la falan hep oradan tanıştığımız var. Onlar da yazmıyordur diye düşünüyorum. Hani oradan tanışıp evlenen arkadaşlarım var. Onun öncesinde hani Türkiye'de değil de de işte, e, Kore forumlarında, işte mitoloji forumunda bayağı aktı. öyle öyle e, bir çevre'm vardı. Yok, uzun bir sessizlik olsun da sabırda. <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> Tamam e, yani öyle. Selam gençler deyince o yüzden aklına evet. daha çok online ile gelip, Evet. E, tamam zaten biz de bu işi hani online, online dinlesinler diye yapıyoruz. Yani. Evet. Ama anladığım kadarıyla bayağı download edip de işte yolda molda dinleyen arkadaşlar var. Ama çok mantıklı. Yani, çok mantıklı. E, ben de sonuçta hani biz de podcast dinliyoruz. Podcasti hani iş yerinde oturup dinlemek de keyifli olabiliyor. Yaptığın yani, işle alakalı, alakalı olarak. Da. Ben genellikle onu yapamıyorum. Yani benim konsantrasyonum çok kolay dağılıyor. E, tabii yüzden... işte şu var <gülüyor> mesela. Başka bir şey okumaya çalışırken bir şey dinleme kalkında ya okumuyorsun ya dinlemiyorsun. ikisinden Aynen. biri oluyor. E tamam yani. o yüzden de hani yolda dinlemek ben mesela işte eve yürüyerek döndüğüm zamanlarda baya baya podcast sığdırıyorum. Yani. yani ben zaten ya şey e, sen söyle. Senin dediğin gibi yolda yolda çok dinliyorum. Ya da işte ne bileyim e, dışarıda yiyip, tek başıma yemek yiyorsam yani, kulağımdan çıkmamış olur. Ya da ne bileyim e, hani izleyecek bir şeyim yoktur. Bir yandan telefondan oyun oynarken bir yandan da e, potkeluyorum. Yani bir, bir, bir de işte şey var işte hani trafikte, Hı. otobüste, arabada vesaire. E, taksici muhabbetinden kaçmanın en kolay yollarından bir tanesi yani <gülüyor> bir şey takmak. Evet. Ki ısrarcı olan e, abilerimiz var. <gülüyor> Neyse e, bugünün konusu nedir abi? Bugünün aslında böyle çok sabit konusu olmasın dedik değil mi? Hani böyle 2014 evet. yaklaşıyor. Ee, hani ilk sırayı aslında yeni açtık sayılır daha birkaç ay oldu. Evet. Ee, ne yapmışız şimdiye kadar bir bakalım hani daha çok aslında biz ne yapmışız değil de insanlar bizim yaptıklarımız için de en çok neleri yakalamış. Hani hem şöyle bir genel bir Belki 2013 hı hı. üstünden geçeriz. Giyik kültürü açısından hani böyle bizim evet. hani aa şu, şu olay da iyiydi, şurada ulan ne saçmaydı falan dediğim şeyden. Hem de sitedeki haberler üzerinden en çok okunmuşlara şöyle bir bakarız. Millet daha çok neyi merak etmiş, neye tıklamış, ne okumuş. Ben şunu e, anladım. Yani bizim kitle birazcık daha mainstream. Evet, ama çünkü biz de çok daha mainstream haberler duyuyoruz yani yani. aslında. Yani hani düşününce bir çizgi roman review sitesi değiliz veya bir Değil. dizi, film vesaire hani review yapmıyoruz çok fazla. Çok fazla ya. Evet, yani hani genel olarak haberleri pastlıyoruz. Bizim ilgimizi çeken haberleri daha çok. Evet. Ya o konuda da hani çok çok şey değiliz. <gülüyor> Nasıl desem? Hani şu ana kadar biraz bir çeşitlilik katmaya çalıştık ama hani bizde aslında hani bizim de ilgi alanımız demek o kadar da çeşitli değilmiş <gülüyor> ya, ya da o kadar da uğraşamıyormuşuz. <gülüyor> ya o şeyle alakalı ama hani gerçekten ona ona vakit bulabilmekle alakalı. Bir de e, sadece atıyorum sadece çizgi roman review yapalım diye oturup yapmaya kalksak bu işi belki haftada 3 tane 5 tane yazı çıkacak hani. Bak mesela Alt Evren var. Alt Evren çok iyi bir şekilde yapıyor onu. Yani ben evet. çok severek takip ediyorum belki. Tabii yani yani biz o kadar fokus tek konuya fokus olmuş şekilde ilerleyemiyoruz. Evet, dedim ya işte biz, biz zaten sadece yavaş. zaten sadece çizgi roman sitesi ve kafasında bir şey değiliz. Geek Kültür sitesi izliyoruz. Evet. E, o, e, onun gerekliliği olarak sonuçta gerekliliği de siktir et. E, biz geekiz, bizim kültürümüz bu arkadaş. Biz dizi izliyoruz, biz film izliyoruz, biz oyun oynuyoruz. Evet. İnternet aslında teknolojiyi takip ediyoruz. Şey de hani ben şunu da e, biraz üzülüyorum. Üzülüyorum derken hani biz geekliğin aslında çok belki de e, hani göz önünde olan kısımlarını temsil ediyoruz belki. E tabii. Tabii müziği var bunun işte ne bileyim... E, birazcık da nerdle girdiğin zaman bilim kısmı var. Ne bileyim işte diğer hobiler var. Diğer ilgi alanları var. Hani o, o kısımlar tabii ki bizim çok fokus olduğumuz noktalar olmadığı için bazen biraz... E... Fokus olmamak da değil abi. Diyorum ya yani sonuçta... Ha, fokus derken bizim kişisel ilgi alanımızın dışında oluyor yani Haftanın 5 günü <gülüyor> akşama kadar çalıştığımız belli bir işimiz var. Hani ondan sonrası hafta sonu benim yaptığım ekstra bir işim var. Senin var. Hani zaten halihazırda hazırda ayırabileceği vakit biraz atıyorum. Sınırlı. Ya şöyle sınırlı. Yani eve geldikten sonra mesela oturur 3-5 post girersin veya sabahlar ha, Ama iyi de biz eve geldikten sonra yine oturup dizi izleyip oyun oynuyoruz yani. yani <gülüyor> değil mi? bir şeyler tüketmemiz lazım ki <gülüyor> üretelim. E tamam aradaki açılı bu podcastlarla biraz olsun. Evet. Mesela, e, en çok e, okunan haberimiz neymiş? Havai Meteor Motherhood. Evet, daha doğrusu Havai Meteor Fatherhood. Ee, ya ama Havai Meteor Motherhood'la ilgili herhangi bir şey girdiğimizde zaten deli evet, gibi deli okunuyor. Gibi. Ben bilmiyorum, mesela bunun sebebini çok bilmiyorum. Yani ben seviyorum diziyi. Ben de seviyorum. Yani çok da severek takip ediyorum, eyvallah. Ee, ama bu kadar mesela, ilk sırada ya, yani. Hı hı. Yani bunun sebebi şey olabilir tabii hani ekşi sözlükte çok büyük bir kitlesinin olması olabilir. Çünkü haberleri sözlüklerde yani. de paslıyoruz arada. Evet, evet. O olabilir ama o yeterli gelmiyor bana. Çünkü rakam bayağı yüksek yani. Ya aslında Hava Metür Father haberini Facebook'ta da postladık. Uh, ha o yüzden olabilir. Evet. Doğru. Ve hani e, eğer ben galiba bir de şey e, kadınları targetleyerekmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ama ciddi ciddi hata yani, yapmış o zaman <gülüyor> Ciddi ciddi hani yapılan pilotu çekilen bir olay. Ya dönüştü. Evet. Ya öyleymiş. <gülüyor> Aynen öyle. Bayağı <Darbarat gülüyor> otur. Ama şey, çok spin-off gibi değil anlatacakları. Yani bildiğin evet. bildiğin baştan yeni bir evet. dizi olarak çıkacak yani. Hani bir Teddir, Banidir falan filan o belki konuk olarak Evet, çok düşük bir ihtimal. Evet, belki ya. göreceğiz. Göreceğiz. Onun arkasından mesela aslında yani. arkasından demeyelim. Bil, geri kalanı bayağı ero yani <gülüyor> aslında çoğuldu hani. Aynen. Acayip e ero haberleri hani o ero. Ezo. Erof. Arof. Erof. Erof haberleri. Acayip, acayip tıklanıyor o konuyu. Yani, yani anladığım kadarıyla bu Erof haberlerinin en çok takip edenler yine sözlükten geliyor. Olabilir. Evet deli ama gibi. o da öyle mesela o, hani sözlükte de bayağı seviliyor onu biliyorum yani. Ki bence hani iyi ki de seviliyor abi yani ben ben de keyifle izliyorum. Hani bir başyapık değil ama çok keyif al alarak izlediğim yani, bir dizi. Yani DC'yi sever bir insanın oturup gerçekten hani severek izleyeceği bizi yapıyor adam. Aynen. Ayrıca hani flashback olaylarını da seviyorum. Hani ilk başta çok ısınamamıştım ben çok hani daha doğrusu şöyle zannediyordum çok kısa kesecekler o olayı. 3-5 flashbackle işte adada e, ne yaşadığını böyle hafiften anlatacaklar. Sonra bir daha flashbackleri izlemeyeceğiz zannediyordum. Sonra boku çıktı. Bayağı dizinin neredeyse yarısında o tabii ada flashbackleri izlemeye baş Ve çok da güzel bir Asal hal Güzel Bence e, hani ada kısmı bence daha iyi. Yani bir hani lost sever olarak da mesela o açıdan da memnun ediyor beni. Yani... Çünkü her bok oluyor. <gülüyor> Değil mi? Yani Allah'ın unuttuğu adadasın aslında. Evet. Mahsur kalmışsın sözde. <gülüyor> Ama başına gelmedi kalmıyor. Hani son bölümde de zaten onun bir dalgasını geç felisi dedi ya. Hani bu da kaç tane taş hatunu vardı. <gülüyor> evet abi başta hani üzülüyorduk herife. Hmm. Abi çok yalnız kaldı. Çocuk orada neler çekmiş acaba falan. Baksana ne halde döndü falan. Çünkü o tripteydi o da it oğlu it yani. Hani ulan 5 senedir adada yaptık başınayım. Ben neler çektim falan filan kafasında geldi Meğer burada yaşadıklarından çok daha hareketliymiş bir <gülüyor> <ada> yani. <gülüyor> yani yani e Arrow ve özellikle de hani DC'nin hani televizyon konusundaki açılımını ön ayak olması konusunda ben çok takdir ediyorum. Evet. Yani bize Flash gelecekse eğer Arrow yüzünden gelecek. Evet. Ondan sonra... Yüzünden de mi? Sayesinde Sayesinde değil o <gülüyor> zaman. Ee, ben mutluyum çünkü Flash'ın gelecek olması. Ben de çok mutluyum. Ee, ne bileyim <gülüyor> eskisi şeye nazaran... Ee... Smallville'ın nazaran. Bu şey, cameoları çok daha erkenden başlamış olması. İşte ne bileyim, e, Speedy işin içine dahil olacak. Serumu yedi. Ne bükleyeceğiz, ne bükleyecek bilmiyoruz. Ondan sonra işte Solomon Grundy gelecek. Güzel bir haber. Aslında ben hani e, Batman e, villain olarak daha çok e, bildir ve severim Solomon Grundy ama Solomon Grundy'yi de görecek olmam güzel. İşte e, ara ara ne bileyim... E, şey gördük işte Huntress'i gördük ne bileyim Black Canary'de aslında bizim bildiğimiz bir orijin değildi ama farklı bir şekilde karşımıza çıktı. Evet, Ve hani bu sezonu Slade Wilson üzerine kuruyor olmaları da ayrı bir güzel bence. Son bölüm neyse spoiler da etmeyin ama son bölüm yani çok çok iyi bir bölüm dolaçıdan. Hı yani. İzlemeyen varsa hala otursunlar başı. Çünkü şey güzel. Ben Slave Wilson karakterinin çok uzun bir süre hani Teen Titans'da harcandığını hmm. düşünen bir insanım ve çok da severim. Gerçi o çizgi romanındaki karizması dizide evet, yok. yok ama yine de yine de iyi baya. Evet iyi buldum. Neyse Arrow'dan mutluyum ben de. Ben de çok mutluyum canım. Yani bir de hani dedin ya Smallville'de yaptıkları gibi yapmıyorlar bu sefer falan. Aynen öyle. Bir de hani işte, lan 10 sene boyunca bekledik bir Small bir de pelerini işte ne kiçini, orta hattını geçirsin de uçsun odur bu falan. Ve da görmedik. Evet, sonunda da bir CGI <gülüyor> olarak gösterdiler gibi ya bize. Burada direkt kafadan girdiler ya. Hani Aynen. zaten daha ilk sahnede yanlış hatırlamıyorsam şeyin e, maskesini görüyoruz adada e, o katakurus haliyle falan filan hepsinde kostümleriyle de görüyoruz yani. Yani şey çok e, ilginçti benim. Hani ben o şeyi gördükten sonra, e, Slave maskesini gördükten sonra, Deathstroke maskesine Hasiktir Death Deathstroke olacak. Evet abi, direkt dedik. Deathstroke ile girdiler yani. Ondan sonra da ilk sezonda şey vardı. E, hani aslında bunlar iki kişiymiş de, hani ortağıymış, şey e, ihanet etmiş karşı taraf geçmiş. O da aynı maske kiyor. Sonra Hasiktir'i bu onun maskesi herhalde dedirdi. Ondan sonra da bu sezonda da hani papaz olduklarının da Öğrenmiş olduk. miyelim diye ben şey yapmıştım ama <gülüyor> yani... sikerler değilim. <gülüyor> Oğlum bu kadar okunuyorsa haber bence izlemişler. İzliyorlardı biliyorsunuz. <gülüyor> Ondan sonraki haber aslında hani o çok şaşılacak bir şey değil çünkü hem çok uzun süredir sitenin girişinde tepede duruyor hem de yani kabul edelim hani listeler her zaman çok daha fazla dikkat çekiyor çok daha fazla okunuyor Hobbit yani. Hobbit'i geçtik bu arada. Evet, o, o da zaten şeyden yapıyor. Yani, evet, hobbit haberi aslında ve içinde o, kız olmasından. Aynen öyle. Lan nasıl okuyacağız peki karının adını sen bana onu söyle. Evangelinli. Evangelin, Evangelin mi yoksa Evangelin. Evangelin. <gülüyor> Evangelin mi <gülüyor> Evan gelin. Evangelin. Zaten Evan gelin <Evangelion>. ne oğlum. <gülüyor> Evan Evan geliyon. Evan Jeline. <gülüyor> Evet abi o onun da çok okumuşsun sebebi ama işte son dönemde yani Hobbit 2 girdi vizyona işte. Evet. E haber zaten Hobbit setinden fotoğraflarıydı Hatun'un. Ve bayağı da laf yiyor Yani çok çirkin bir elf olmuş diyorlar. Öyle mi? Evet yani öyle ben diyor. ben fragman ben daha izlemedim filmi ama fragmanlarda kötü değil de bence değildi. Yani set fotoğrafları da kötüydü. değildi. Ama, ama yani, ağzı kocaman çıkmış yine. Bilmiyorum. Ya yani ben Hatun'u çok beğeniyorum da 10 kişiden 9'u filmi izleyen 10 kişiden 9'u bildiğin çok çirkin bir elf olmuş öyle. Bilmiyorum yani çirkin yani güzellik anlamında mı çirkin yoksa hani... Her anlamda bayağı. Hadi ya. Evet. Ha çünkü anladığım kadarıyla oradaki karakteri birazcık zaten göze batan, hani çok da sempatik olmayan bir elf Yok e, karakteri. Yok ya bayağı hani saç renginden, saçının uzunluğundan, her bilmem nesini hani her şey, her şey boklanmış. Zaten boklandıkça da millet merak edip bizim fotoğrafları açıp <gülüyor> bakmış. Onu anladım yani ben. Allah Allah. Evet. Neyse bir ara gider bir karısı. Filmi yarın izleyebilirsek. Bu arada Saygın Beyefendi'nin nihayetinde PlayStation 4 oldu. Geldim. Evet, ee, hani karısı doğurmuş olsa bu kadar sevinmeyebilirdi belki. Ben sana söyledim ama bak bundan birkaç program önce <gülüyor> bunun giyini yaptık. Ee, sen de dedin ki bizim çevremizden de olur öyle birileri falan filan dedim Ben dedim ki saygın olur Sen dedin yok hani karısı onun ağzına sıçar falan bir, bir sürü şey söyledin Aç dinle tekrar onu Hayır sen, Ama... Senin aklında çünkü başka birisi vardı ee, Şey hani ilk alanlardan falan Hı. bahsederken e, Karısıyla bir anlaşma yapmışlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Deal yapmışlar Aa bilmem ben işte e, Böyle ilk geldiğinde alabilmek için böyle yırtındığını gördüm Hı. Facebook'ta Okudum hepsini yani Bayağı da heyecanlıydı. Dedim ki doğru tahmin etmiş. Hayır, eğer Burcu izin vermeseydi ne alırdı? <gülüyor> <gülüyor> e tabi canım, orasında bir şey diyemem ben. <gülüyor> ee, sonra ne var? Yine... E, o... ee, ondan sonra az önce söyledim işte, hani en iyi o bilim kurgu dizisi var. O evet. e, liste olduğu için dikkat çekti. Sonra Minion'lar var. Distable Minion'ları, yeşilçam, yeşilçam. Evet, e, posterleri. Bence gayet şirindi Kim yapmıştı çok, yapmış çok ya? Çok güzellerdi. Özellikle Tarkan, Tarkan'a Tarkan, bittim ha. ben yani. <gülüyor> Çok Şeydi fena değildi, o, ne ha şu Ekrem. Padi Ekrem. <gülüyor> ee, ama benim, benim hala bir numaram bunların içinde. Hani dünyayı kurtaran adam falan değil, bayağı bir in, Tarkan yani. Tarkan iyi canım. Bunların tişörtleri ne güzel satarlar. Hakikaten. Belirleri... Çiziri şeymiş, Selahattin bir gülmüş. Belirleri lisanslasa da tişörtünü yapsa. Çok geyikli çizimler yani. <gülüyor> Onun arkasından <gülüyor> PlayStation 4'ün ilk resmi tanıtım filmi. O onun çok tıklanmış olması da çok beklenen bir şeydi zaten. Herkes bekliyordu ve hani bizde Biz, çabuk bayağı, da koyduk garbana evet, erken koyduk evet. onu. Baya baya izlenmişti yani, o da. Gerçi çok iki, da beğenilmemişti. Kon, i̇ki konsolda çıktı biliyorsun ve hani <gülüyor> Black Friday ile Xbox One hani e, aldı götürdü haberleri de vardı ama şu anda PlayStation 4 PlayStation anında. 4 hani ağzına sıçmış durumda e, Xbox One'ın. Ve okuduğum bir yazıya göre de aynen şunu diyor yani Xbox Microsoft Xbox One'la hani konsol olmayan bir konsol yapmak için o kadar uğraştı ki başardı diyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden oyuncular onu almadı diyor. PC muamelesi gördü değil mi? Hayır yani tam tam donanımlı bir e, ev eğlence sistemi yapmışlar ve güzel de yapmışlar fakat bunu konsol olarak satmaya çalışıyor. Orada bir marketing hatası olduğunu söyledi analistler <gülüyor> ve e, dediler ki hani bunu bir konsol değil de konsol özelliği de olan bir ev eğlence sistemi olarak pazarlamış olsalar da alıp götürmüştür ya kadar dediler. Ki, PlayStation katılıyor. ağzına sıçtı diyorsun yani. Evet. E, ben demiyorum diyorsun hatta rakamlar söylüyor. Rakamlar söylüyor hatta hatırladığım kadarıyla PlayStation bir pazarda yani Kuzey Amerika Pazar yanılmıyorsa 14 milyon satmışken şu şey kadar e, Xbox One da 13 pazarda toplam 8 milyon ne sattı. Ne diyorsun ya, baya yani baya, baya ağzını sıçmış. Görmedim ben bu haberi. Yani önde olduğunu biliyordum ama bu derece böyle ikiye katladığını falan bilmiyordum ya. Yani, yani PlayStation'ın tek <gülüyor> sıkıntısı. Yani daha doğrusu iki sıkıntısı var, ee, hani oyun yetersizliği bir. Evet, yani, ama benim de mesela açıkçası, hani ne yalan söyleyeyim, PlayStation 3'te benim daha oynayacağım tonlarca oyunum var, tamam mı? Evet. O yüzden PS4'ü çabuk alayım falan gibi derdim olmadı. Bir de e, fiyatının düşmesini beklemeye alışkınız. Hani. Evet. <gülüyor> ama evet, PlayStation 4 çok fazla oyunla çıkmadı. İkincisi de hani, arayüz. Çok e, minimalist, iyi yorumlamaya çalışırsak minimalist ama hani o kadar sade ki, yani yapılabilecek o kadar çok şeyin var, o kadar donanımın var senin. Yani güzel bir şey yapaydın da arayüzde. Hani e, şeyler de keyifli olsun, Ama ara geçişler Sony de muhtemelen e, Xbox gibi düşündü. O da bir home entertainment sistemi kurmak istedi ve aslında... E iPhone'un, iPad'in yaptığını da bir yandan yapmak için hani olabildiğince kısıtlı tutayım. Hani kullanıcının çok sıçma şansı olmasın. Şuna tıklasın, bu olsun. Buna tıklasın, bu olsun. Şu menünün içine girdiğinde ne bulacağını bilsin. Hani ne bileyim ortaya şu üstü insanlar da evlerine koyup televizyonunu bağlayıp Netflix'ten filmini dizisini izleyebilsin. İşte cırttır cırttır. Hani öyle bir kafası da var da eminim PlayStation'ın. Ya yeah, PlayStation'ın ee, arayüzü bir garip yani tamam 3'e göre çok farklı değil ama insan daha fazlasını bekliyor insan hani e, özellikle hani e, şey alışık olanlar nasıl desem e, 360'a xbox 360'a veya işte e, pc'ye alışık olan adamlar hani bir şeyi dolu dolu görünsün tamam mı hani istediğin şey hemen e, karşında beliri versin istiyor öyle şeyler maalesef ki e, yok <gülüyor> e, ne diyecek? Ha sosyal medya paylaşım vesaire kısımları iyi PlayStation'ın. Ne kadar kullanılır o tartışılır. Siz bir Test edin saygınla. Yani Biz e, şeyde test etmiştik saygınla. Hani saygına gelmeden e, test ürünü yani Türkiye'de dışa çıkmadan önce şeyde e, bir arkadaşımızın evinde tamam, test tamam. etmiştik. Onu biliyoruz zaten ama oturup böyle uzun soluklu bir yayarak test edin. Ondan sonra bir review bekliyorum ben. Zaten, zaten. E, şey yapacağız eğer fırsat olursa e, saygınlara gittiğimde. Ee, belki de bir e, Twitch üzerinden Güzel olur. bir yayın yapmayı deneyeceğiz. Tabi kamerasız yapacağız bunu. Yüzümüz görünmesin. <gülüyor> Maske takın ne Kamera almamış ki. Niye yazan? Yüzümüz görünmesin diye <gülüyüyor> Dolayısıyla saygının yüzü görünebilir, bununla ilgili bir sıkıntı yok. Evet, saygının öyle bir sıkıntı Senin yok. Senin yüzün çirkin yani. Tamam da yani bunu... <gülüyor> çirkin söyledin. de gizliyorlarmış değil mi? <gülüyor> Söylemeseydin keşke. Ama benimki de çirkin, ben de o yüzden göstermiyorum. Hayır ne münase... <gülüyor> ne münase... <gülüyor> ne müsaneyleik. <gülüyor> ne münasebet. Tamam oğlum çok kendim kend, annem anneme göre ben çok yakışıklı bir Hayır oğlum zaten onu diyecektim ben aslında çirkiniz falan diye ayak yakışıklı adamlar olduğumuz için herkes görmesin istiyorum Tabii. Türkiye buna hazır mı senin bence buna hazır değil <gülüyor> <gülüyor> Neyse sikti rektim bunları da ondan sonraki sırada yine en çok okunanlarda yine bir hani ero ero haberi gibi aslında betki haberi bet yani hani hatırlıyorsun betki olayını Hatırlat bakayım. Nasıl hatırlamıyorsun ya? Çocuk bütün bütün şehir birleşip bildiğin bir Batman seti yaptılar. Ha ha ha. Tamam o Batman. Evet. Ya onun için o aslında arada hani şey değişti. Onun için şey Obama'dan tut da işte tonlarca ünlü, Bat'cin böyle bir sürü işte evet. mesaj yolladı. Arrow ekibi de böyle bir mesaj yollamış, bildiğin dizi setinden, hatta dizinin içinden yollamışlar yani karakterlerdeyken hani. Yani bence şu ana kadar yapılmış en iyi ve en büyük e, hani make a değil mi? Evet. make a -Wish wishy olabilir. Çok iyi, gerçekten çok yani. Hani yarın ölecek olsam bana da yapsınlar isterim. Evet abi çok hani çocuk izlemiş midir? E, i̇zlemiştir herhalde. Mi? Keşke mesela onun da hani izle, izleyip onu. de verdiği tepkiyi görebilmiş olsaydı. Ondan sonra sırada cosplay var. Kosplay evet, cosplay'lerimiz genellikle zaten çok tıklanıyor. Hep ana ekranın, ana sayfanın zaten bütün daha doğrusu sitede sağ üst köşede olduğu için. Evet. Ya yani bu mesela hani sıra olarak yukarılarda olan şey olan, biraz daha açık saçık olan. olan evet. O o biraz daha fazla tıklanmış. Gerçi cosplay için bize laf edenler de var. Hani siz bütün işte geekleri böyle sivilceli, işte ne bileyim işte heteroseksüel, işte sivilceli azmış ergenler olarak mı görüyorsunuz? Badan Allah Allah ben, evet. ben o yorumu hiç görmedim. Var var öyle bir şey var ama ben kendi ben... adıma buna çok net bir cevap verebilirim. Ben seviyorum. Yani ben cosplay'i seviyorum. Ben de seviyorum. Ben onu görmedim ama ben şöyle bir yorum gördüm. Hani e, cosplay için ayrı bir bölüm yapsanıza ki var aslında ama var. E, hani bunu daha çok ön plana çıkarsanıza diye bir e, yorum okudum ben. Ya tercih meselesi bilmiyorum hani... E gey arkadaşlar mesela gelip bizim cosplay galerilerinin arasında onları tatmin edecek bir galeri bulamamış olabilir mesela evet Yapalım öyle <gülüyor> Hayır yani sen istiyorsan buyur yap ama ben hani ne bileyim kaslı yarı çıplak erkek fotoğrafı oturup arayamayacağım. Yok canım kaslı yarı çıplak erkek fotoğrafı olmak zorunda değil de hani belki de erkek cosplay'lere de yer verebiliriz. Veririz de ya onu hani karışık galeriler içinde zaten ara ara yaptık ya yani hani onu hiç yapmadık da değil. Ama ben diyorum ya ben kendi adımı söylüyorum ama ben çok net <gülüyor> hani Açıp arada böyle e, ulan en güzel işte Catwoman cosplay'leri deyip baktığım galerilerimiz var ya. Yani Supergirl cosplay'leri çok iyi oluyorlar mesela. Heh, oluyorlar. Ben çok beğendiklerim aralarından. <gülüyor> böyle aralarından toplayıp arada yayınlıyorum. O yüzden yayınlıyorum. Yoksa benim benim derdim sivilceli azmış ergenler daha çok baksın falan. Yo yani ben de hep yaptığımız şey. Bu, bu muhabbeti de... seninle hep yapıyoruz. Hani Türkiye'deki geeklik, Amerika'daki geekle aynı geeklik değil zaten. Yani Türkiye'deki geeklerin bir kısmı eyvallah yine hani daha asosyal işte e, hani e, sadece kendi hobilerine odaklanmış insanlar da var illaki. Ama geeklik aslında Türkiye'de biraz daha e, hani Amerika'ya kıyasla daha e, nasıl desem marjinal bir e, hobi olarak kabul e, tabi yani. gören bir şey. Yani sen daha daha iyi biliyorsun yani Gonda çalışırken senin sürekli müşterilerin arasında kimlerin olduğu. Tabii canım. O yüzden ben hiç e, hani geekliğin Türkiye içerisinde o klasik e, hani 90'lar 80'ler Amerikan gençlik filmlerinde e, resmedilmiş o stereotip bir geeklik olduğunu hiç düşünmüyorum. Değil. Ya tamam yine öyle bir çoğunluk var tabi ki ama Amerikan stereotipiyle o kadar da bağdaştıramam. O kadar da değil Bir de şunu söyleyeyim yine cosplay konusunda. Türkiye'de hala çok bilinen, çok işte yapılan a deli gibi cosplay partileri var falan filan diyebileceğimiz bir durumda yok hani Türkiye'de. Evet. Yani E ben olsun da istiyorum. Yıllık olarak aslında yapılmaya çalışılan kaç tane şey var? E var. Bizim de takip ettiğimiz, evet. çağrıldıklarımız da var. Hani ama hani şeyi kastediyorum, eğer ben gerçekten sivilceli, azmış ergenleri, heteroseksüel sivilceli, azmış ergenleri oynayacak olsam atıyorum. Hı hı. E ben, lan site benim değil mi bildiğin? Hardcore porno da koyabilirim ben arada oraya. Evet, ulan bu yüzden ya. zaten <gülüyor> yurt dışında host <hostediyorum. gülüyor> Hardcore'u da geçtim. Ne bileyim erotik fotoğrafları da koyabilirim ben oraya. Yani niye Wolverine koyuyorum oraya? Ben işte ne bileyim niye Catwoman koyuyorum? Niye Supergirl koyuyorum? E çünkü ben bu karakterleri seviyorum. Ve hani cosplay'i de seviyorum. Yani ben, ben de seviyorum. Özellikle şey e, hani... Buna emek verip de hani oturup işte Haftalarca... İnanılmaz kostümler var canım, ya. Yani dikiyorlar, ediyorlar Falan filan yapıyorlar ve şey Yani ortaya çıkan şey de baya Yani baya güzel. Ayrıca Hani bir hatun bu kostümü Dikip e, atıyorum işte çok da seksi Bir halde bunu sunabiliyorsa Hatun bundan gocumluyorsa zaten, zaten sana, yargılamam... bana, sana bana ona buna hani, ne? Görsün diye sunuyorsa Hatta e, yani hani <gülüyor> Ben mesela şey trendi bakmak sevaptır derler abi. Aynen aynen. Ama ben şey trendi ne ne bileyim hani sevmiyor değilim ama aşırı derecede de hani destekçisi olmadığım bir şey var. Hani sırf senin dediğin gibi ya da işte bize gelen şikayet gibi o sivilceli, heteroseksüel e, geeklere e, hitap etmesi için e, hani olaydan tamamıyla bağımsız bir e, hatunun o kostümleri bürünüp profesyonel bir kameraman önünde fotoğrafları çektirip hani yayınlaması konusu hani karşı olduğum bir şey değil ama hani Kostelili'nin özüne birazcık tersmiş gibi geliyor. Var ama onların Onlar dışında çok, çok güzel şeyler On... çıkabiliyor yani. Onlar zaten görsel olarak çoğu zaman daha güzel oluyor evet. Çünkü yani gitmiş hakikaten Çünkü profesyonel... büyük bir prodüksiyon e... var. Bir yani. prodüksiyon var. Yani kostümleri kendi dikmemiştir bir birisi. O fotoğrafları çekmek için özellikle bir terzih-merzihye ettirmiş olabilir. Hani fotoğrafçı zaten çekiyor baya güzel şeylerden. Filtre ve şey kullanarak, backdrop olarak. Yani o göze daha hoş geliyor belki ama hani cosplaylik özüne birazcık da ters gibi geliyor bana. Aslında Türk cosplayer'ları da koymak lazım. Biz Aynen. onu hiç yapmadım. Evet. Biz de aksine olan ben mesela hani böyle bir tepki geldi diyorum ya hı hı. ben böyle bir tepki gelmesin diye de hani aslında öyle bir otosansürü de uyguluyordum açıkçası şimdiye kadar. Şimdi hani cosplayer çok güzel Türk kızları da var. Hı hı. İşi de hani çok iyi yapan, kostümleri kendi hazırlayan çok iyi taşıyan, süper pozlar veren falan çok çok güzel cosplayer kızlar var. Ama onları paylaşırsam sanki işte o zaman böyle bir daha böyle ağzının suyu akarak gelecek falan tipler olur diye mesela korkmuştum açıkçası ben. Ya ya bence... Çünkü öyle bir şey olduğunda böyle gereksiz bir milliyetçilik mi oluyor? Hani Lan, bu bizim kızımız buna laf etmesinler falan gibi bir durum mu olur bilmiyorum ama <gülüyor> hani öyle bir çekince ama olmuştu mesela. Ben o yüzden hiç paylaşmadım de karunları. Ya bence ee, öyle hiç düşünmeyelim yani. Bence eğer e, yerel hani Sonuçta bu içeriği hazırlayan ve koyan biz olduğumuza göre ilk kriter bizim beğenip beğenmememiz. Yani beğendiğimiz olursa niye koymuyoruz ki? Okey bunu düşünüyorum. Çünkü mesela o durumda erkekler arasından da çok acayip şeyler var. Hani ben ama oturup sadece erkek cosplay galerisi yapayım diye yani oturup böyle bir araştırma yapmam yani. Onun Yok diyorum. Şöyle... Ama mesela işte Karma galerilerde niye koymuyorduk? Ha Türkiye'de yapılmış bir cosplay partisine gideriz tamam mı? Hı hı. Oradan e, çektiğimiz fotoğraflarla <gülüyor> gelir bir galeri yapar. O bir karma galeri olur. Ya da işte Comic Con 2000 ha. bilmem kaçın işte en iyi cosplay'leri işte falan filan diye bir galeri yapıyoruz orada olur ki var bu arada yani. Var mı? Yani Neyse o olayda öyle çok da uzatmaya gerek aslında. Evet. Cosplay seviyoruz. <gülüyor> Ondan sonraki Marmaray için anime reklamı. Şimdi hem Marmaray hem anime yani hem de reklam. Hem de reklam. Yani tıklanmış <gülüyor> yıl... olması çok şey değil yani. Bu zaten yıllar önce koyduğum şey şeydi aslında. Eski bir şey. Evet. Eski bir şey. Bunu ıı, Saygın Tekran mı koymuştu Edel... ya Say... da ona. Ya hortlattı ya da yeniden koydu emin değilim ama hani Marmara'yı sonuçta e, Japonlar yaptı için Japonlar kendi projelerini tanıtmak için Japonya'da böyle bir reklam çekmişlerdi ki e, aslında Japonlar bunu izledikten sonra İstanbul'la ilgili ne düşünüyorlar <gülüyor> çok merak ediyorum böyle çok büyülü e, bir yer olarak düşünüyor olabilirler. Gerçi kötü bir yerde sayılmaz İstanbul ama. Neyse yani Marmaray'la ilgili konuşmaya da gerek Marmara Marmaray yani açılışı... Hala bilmedin mesela. Ben de bilmedim. süre dağıtmayacağım ama. Açılışı döneminde çok hıplandı, çok hit aldı. Onun olayı da o anla bir Sonra sırada benim için mutluluk verici. Podcastlerimizden biri var çünkü. Evet. Ilk bakışı var ilk. Men of Steel Blu-ray incelemesi yaptığınız siz. Evet. Ya Baya hit almıştı mesela hani o da. Yani biz şu anda e, mümkün olduğu kadar para harcamadan yapmaya çalıştığımız için e, çok iyi sağlık takibini yapamıyoruz. Kaç kişi dinliyor, kaç kere download edilmiş vesaire ama hani en azından bu bu kadar e, tıklandıysa illaki dinleyenlerimiz vardır diye kendimizi birazcık avutuyoruz. <gülüyor> avutuyoruz. <gülüyor> e var demek ki 5 Var ya 3-5 kişi. Ondan sonra sırada e, Cadılar Bayramı için yaptığımız haber var. Bu işte e, tavsiyeler. Gibi. ha <gülüyor> <gülüyor> Hiç aralarında çok saçlı of, şeyler var. Çok güzel şeyler de vardı daha. <gülüyor> o var onun hakkında. Sonra yine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Sizi gidi sizi. Avengers kahramanlarının e, dildo ve vibratorya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tanıtımını yaptın. Evet. Özellikle, Acaba kaç kişi Halkınkini gördü? E, onu gösterebiliyorum sana aslında istersen <gülüyor> <gülüyor> Onun bir şeyi var hani Sayısı belli kaç kişi tıklayıp baktı. Ben e, Halkınkine Tıklayıp bakamadım hala onu söyleyeyim Hadi canım gösterdim evet. ben sana Ben tıklamadım yani ben maruz tık... kalmış olabilirim Hayır senin. sen tıkladın şirkette Ha e... nereden kediye tıklattın bana Evet tamam. o kocaman gözleri açmış Kedi var bir tane <gülüyor> Neyse evet bu Avengers kahramanlarının <gülüyor> dil doları ve vibratörleri çok almış. Sizi gidi sizi. Onun arkasından yine mesela iki tane Arrow haberi var. Abi var. Birisi ikisi de Flash. Evet. Aslında Flash haberi. Yani Barry Alan karakterini hani geçen podcastta de konuştuk biraz hani beğendik biz. Yani ben dediğim gibi ben biraz çocuksu Tabii buldum yani ama. Velet'ti ama, Beledi, evet. ama e, bence fena değildi. Hani... Bir zaten şöyle bir durumu vardı ya ben bu haberlerden birinin içinde de yazmıştım onu. E, ya CW'nun kafasındaki şu şey şuydu. Beryal'ını e, koyalım Erol'a. Eğer çocuk tutarsa olursa hani seyirciden gelen tepki iyi olursa tamam abi deyip pilotun çekimlerine başlarız diyorlardı. Evet. Sonra e, DC'nin All Access videosunu izledik. Evet. Orada da casting de aslında daha ilk... Ee, gelen evet, ilk tercihleriymiş ilk, evet, i̇lk deneme çekimine gelen kişi zaten Bu çocuk Ve demişler ki daha ilkinde tamam budur hani Senden sonrakileri izleyeceğiz ama Çok da gerek yok aslında falan diye düşünmüşler Yani iyi de olmuş yani Ben, ben dediğim gibi beğendim Hayır, Ben şey halini e, meraklı bekliyorum Yani Flash halini Çünkü hani artık bu da spoiler olmasın Yani izlemişsinizdir diye düşünüyorum hani Son bölümde ee, Solomon Grandin'in de e, Flash'in orijinini görüyoruz. Evet. Ve... Ama burada biraz daha şey durumu var. Ee, yıldırım düştü, şimşek çarptı falan değil. hani. Evet. Orada bir part şey, e, particle Accelerator'da bir problem evet. çıkıyor. Orada e, bir şekilde e, bir... Partikül zaten... hızlandırıcısı diyebilir miyiz? Partikül <gülüyor> hızlandırıcısı diyelim. Parçacık hızlandırıcısı. Partikül. Partikül. <gülüyor> Ve onun oluşturduğu bir e, Olay herhalde işte e, yıldırımla birleşince işte e, Barry alana işte Speed Force'la iletişim kurma ya da işte ne derler. <gülüyor> Sen çok pis bakıyorsun <gülüyor> ben şu anda ama. Yardımcı olmayacağım. Evet. <gülüyor> e, Speed Force'u kullanma yetisi. Speed Force'la bir olma yetisi e, vermiş olacak. Evet, göreceğiz. Evet, yani evet ben o, o, o velet özgüven kazandığı zaman nasıl bir e, karakter olacak onu işte merak ediyorum aslında. Ya sanırım özgüvenli olmayacak. Yine böyle bir hani sakar işte heyecanlı ya, o, falan o... tribi olacak galiba. Biraz Belki kostümü da... giyittikten sonra. Ya tam bir Superman Hı. şeyi olsun istemiyorum hani. Sanılır ama öyle olacak. ]ken, işte, yani. sakar, işte Superman kan Superman alan. Çünkü aslında bizim bildiğimiz ve sevdiğimiz Barry Allen karakteri hani slash olmadan önce de hani e, kendinden emin ve hani belli hedefleri ve amacı olan e, güçlü bir karakter. Burada birazcık hani Wimpy muhabbeti var ama bence o Flash olmasıyla birlikte biraz güçlenecektir diye. Hele hele Arrow ile de tanıştı ya. Hani kim olduğunu da biliyor. Ama Arrow biraz ezicek Bayalım gidip. Daha ilk tanışmalarından itibaren öyle başladı zaten. Tabii yani bir şey durumu olmayacak. Ee, hani <gülüyor> aşırı derecede özgüvenle e, hani Arrow kalkıp da abim södemeyecek yani. Hani götü kalkmayacaktır e, Flash'ın. Ama hani birazcık daha özgüven gelecektir diye düştüm. Yani birazcık da bence Yeni 52 Flash'ı model alacaklar gibi geliyor. Evet bir kere ben şeyi çok merak ediyorum. E, kostüm hikayesini. Abi kostümüme dokunma. Yani klasik kırmızı ve sarı yıldırımlı kostüm. Ha bir de yüzük olayı olacak evet. mı? Yani i̇şte, yüzükten aynen. çıkacak mı? Yüzükten mi çık? Hani Yeni 52'deki halindeki gibi mi olacak? Yoksa hani saçma sapan bir Spiderman havası katıp kostümünde o dikti falan yapacaklar mı? Hani ne yapacaklar çok merak ediyorum kostümü. Ve dediğin gibi o kırmızı Kostümüme kostüm dokunma. Yani spandex mi yapacaklar yoksa hani armor tarzı mı olacak? Spandex yaparlarsa nasıl durur dizide? Hani... Yani bilmiyorum. Ben genel olarak Yeni 52 kostümlerini çok beğendiğim için çünkü... E, bir hani yandan da yapanlarsa... Süpermen'in kafasında çıkıp armor kafasına girdiler ya Yeni 52'de. Hani o genel olarak çok hoşuma gidiyor. Ee, hani ben millet o kadar laf etti. Hani Kırmızı Don nerede? Işte niye yakası var Süpermen için? Ben iyi... Yok Süpermen kostümü güzel. Yani yaka hala bana batıyor onu söyleyeyim. Bana batmıyor. Ee, bana güzel geliyor yaka. Birazcık daha ciddi duruyor Süpermen. Gençleşti ya bir de. Eee... Bir ağırlık veriyor o yaka. Ee... Bana hala batıyor, hala kontürüyor bence. Bilmiyorum, bana bir e, hani... Ya genel olarak kostümler hepsine alıştım zaten. Seviyorum da hani. Ama ne bileyim yaka... Ben Benim bir... en sevdiğim e, yeni kostüm herhalde... E, ...şey, sen söyle eee Supergirl. Supergirl çok çok iyi bir kostüm ben. Bu arada Supergirl demişken Mahmut Asrar'la ilgili son bir haftadır ee, iyi evet. iyi haberler alıyoruz. Aslında bir yandan da kötü bir haber. Ben çünkü Çünkü Supergirl evet, çizmeyecek artık. acayip mutluydum. Ya bayağı Mahmut sayesinde ben oturup ongoing bir Supergirl serisi okuyordum yani. Ya ben Supergirl'ü hani Mahbuda rağmen hani kız süper kahramanlar sadece kız kötülerle dövüşür kafasıyla başladılar ya. Bu orada bırakt Halbuki öyle gitmedi. İşte öyle gitmemiştir muhtemelen. Hani şey olayını da ben çok sevemedim yani. O e, hani Hel hikayesinde hani aşık oluyor bilmem hmm. ne falan filan. Hani orada birazcık fazla genç kız durumu söz konusu gibiydi. Yani bence e, belki özellikle yapmışlardır hani genç kızları da çizgi romanına e, alıştırmak için. Gerek yok ama hani onlara o şekilde hitap etmenin zamanı geçti diye düşünüyorum. Bence ya hani ben erkek erkek kötülerin ağzına sıçan bir güçlü kadın figürü verseler Yaptılar daha, onu zaten ya Daha şey Öyleydi zaten Okumamışsın oğlum Yani hele kadar okudum <gülüyor> Hel'i dövüyor sonra ölüyor <gülüyor> <gülüyor> Sik sik bütün ne kadar spoiler varsa ver bana koyayım Neyse Supergirl ya, hikayeleri de geçtim. Çizgi olarak muhteşemdi. Yani Mahmut çok yazmıyordu iyi. zaten. Çiziyordu sonuçta bu adam bunu. Evet. Ve renklendirmesi de çok iyi bu arada. Aynen. Ee... Yani çizimleri zaten... Yani, <gülüyor> yeni 52'de main ana seriler. Yani şeyleri falan saymıyorum. Yani Benim için main serisi. işte İşte Frankenstein'ları vesaire. E, o tür ıvır saymıyorum. Hani bad e, title'lar, işte super title'lar. E, Flash ve... E, sen söyle. Ee, Green Lantern title'ları arasında hani bana deseler ki 5 tane e, hani çiziminden hoşlandığın e, şey seç. Benim için birinci sırada Rocafort'un şeyi olur. E, Red Hood'un daha olur. Benim için Batman. İkinci sırada e, Capulon'un Batman'i. Üçte hani Batwoman'ı da Bat serisinden saydığım için Batwoman olabilir. Dörtte Wonder Woman şey e, olabilir. Evet, ben sanırım Manapul'un Flash'ını da koyarım oraya bir yere. Ha, Flash'ı da 5'e koyarım. Evet. Ya çünkü bir yandan da düşününce çok mainstream seriler olmasına rağmen Supergirl'de, Flash'ta, hiç main... Batwoman'da hiç main, mainstream çizgiler değil. Evet. Renklendirmeleri de hiç değilim de yani. Hiç değil. Rocaford'un ki de öyle aslında. Rocaford da öyle tabii ki canım. Yani onda da renkler daha e, suya boya. Evet. O açıdan evet. Ya DC mainstream işini bir yandan da çok iyi halli yani mainstream serileri böyle çizerlere vererek bence de hani hem hem gerçekten çok iyi çizim mi ayıklayıp sadece çizim için mesela çizgi roman takip eden adamları da yakaladı hem de çok mainstream seriler olduğu için zaten belli bir okuyucu kitlesi vardı bazı seriler kim çizerse çizsin okunacak seriyim mesela yani hani, o da çok güzel ama yazar iyi seçimleri vardı. de yazarlar ama zaten Hı. çok yani. bu arada hani şu ana kadar başarılmış bence en en iyi şey Batman serisinin hala e, şey Capullo ve şeyle birlikte devam ediyor mu? Eee Snyder'la? Kesinlikle. Çok Üç uzun. 3 yıl, yıl oldu, oldu. neredeyse evet. ve Yok olmadı. 2,5 yıl. 2 yılı geçti bir çünkü. Geçmedi ya. Geçme mi 2 yılı. Aa, bir sene oldu. Hadi be. Evet. Daha daha da olduğu gibi geldi. Olmadı. Hatta 1 sene yeni olacak. Bir yeni oldu. Yok ya bir seni kesinlikle geçti de. Bak, geçtiğimiz Ekim'deydi işte aradayız. Allah Allah bir aratsana. Ne sıra tüm ben ne zaman siparişini verdiğimi bile hatırlıyorum o dergilerin yani. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıncı sayıdayız onu düşün. Aslında. <gülüyor> Yok ya abi. Ee, Zero Issue en az 6 ay durdu Gonda. Öyle mi? Evet çünkü Zero Issue 13. Tamam da Zero Issue orada dururken diğerleri çıkıyordu yani. Tamam işte Zero Issue 13. 12 ile 13 arasında çıktı. Hı -hı. En az 6 ay. Yani 12 ayda bir çıkıyorsun. Daha doğru doğru şöyle yani. düşünelim. Ee, bir önceki değil, ondan önceki Ekim'di zaten. 2 sene oluyor. İki zaman. Sene evet. evet. Tamam, doğru doğru. Şimdi oldu. Ben Gondan ne zaman ayrıldığımı hesaplamadım. <gülüyor> <gülüyor> Sanki ben ayrıldığımda ilk sayıyı gelmiştim falan diye <gülüyor> öylece <gülüyor> tabii. Evet, evet. Sen ayrıldıktan oldu. sonra çünkü aldım ben ziro'yu. Evet evet. 2 sene oldu. Neyse. Hani... Ondan sonra sırada ne var? Ondan sonra sırada Samsung Galaxy S5 ve Note 4 dedikoduları var. Evet. Yeah. Ama şey çok acayip. Geçen gün bunu konuştuk seninle. Evet. Eskiden e, dizilerde ya da işte e, atıyorum bir Vodafone'un, Turkcell'in işte bilmem neyin reklamlarında hep iPhone görürdük, değil mi? Evet. Şimdi oturuyorum mesela yerli dizilerde e, karakterlerin ellerinde hep Samsung'lar var. Genelde Note'uç var hatta. Yani Stuff da değil. Note 3 kocaman Note'uçlar ellerinde böyle. Vodafone'un, işte Turkcell'in onun bunun reklamlarında direkt Samsung. Hani eskiden iPhone'un, hani iPhone olduğunu belli etmeseler bile tip olarak, iPhone. çizgi olarak gösterdikleri şey iPhone'da. Altta yuvarlak düğmesiyle, bilmem nesiyle. Şimdi bakıyorsun işte şurada duran kamerasıyla falan filan direkt Aynen. Samsung şablonları kullanılıyor bütün evet. reklamlarda. Bu arada tabii hani e, bu haberin bu kadar hitapmış olmasının sebebi de Note. 3 e, hani piyasaya çıktıktan sonraki hafta mı ne çıkmıştı bu haber? Aynen. O yüzden has lan daha yeni piyasaya sürdüğün aletin ardından bir sonraki modelinin... <gülüyor> hani şey yani sonuçta geçen podcast'te de ben, bahsettik evet. ya. Hani ellerinde var sonuçta anladın mı? Bir de şöyle bir şey var hani genel... Ellerinde varın ötesinde ama buradaki haberde şey vardı. Ee, S3, işte S4 ile Note 3 piyasaya sürdükten bir hafta sonra... Samsung işte bilmem ne siparişi verdi <gülüyor> şeklindeydi haber. Hani aslında ellerinde yok. Ama ne yani üretecekleri prototip olarak şeyi Var. Evet. Ee, tabii. Bu arada hani şunu da söylemek istiyorum. Hani dedim ya teknolojiyi işte geçen sefer konuşurken toplumsal algı olarak e, konuştuğumuz zaman hani mesela <gülüyor> şu anda işte daha demin televizyon iziyordu sen. Hala işte en hızlı 3G bizde yok işte en büyük kapsam alanı bizde muhabbeti Televizyonda. Mesela ben işte geçen sene Yine G Star için Kore'ye gittiğim zaman 4G var. Evet, işte herkes LTE kullansın, işte en güzel LTE bizde falan şey yapıyor. Ben bir dönüyorum. önceki telefonumu aldığımda benim telefonum yani LTE uyumlu telefon. Yani benim öyle bir teknoloji olmadığı için kullanamadım. Benim bunu. evet geçen sene aldığım Note 2 LTE ama kullanamıyorum. Benim de Galaxy işte öyle. İşte bir mesela bu sene gittiğimde de işte LTE A reklam dönüyor işte LTE A'ya geçinmem ne falan filan. Evet, şimdi aldım Nexus 4 de mesela öyle bir durum var ama hiçbir şekilde kullanamıyorum. Hala. 3G'deyiz. Evet. <gülüyor> o da hani her yerde değil. Evet. <gülüyor> Bazen Edge'deyiz. <gülüyor> Tabii hala Edge kullanıyoruz. Ki ben bu Turkcell'in e, turbo mi ne ona geçtim. Hı. Evet baya fark etti hani onu söyleyeyim. Ama salonda oturduğum koltukta birdenbire Edge'e düşebiliyorum falan <gülüyor> Ama hızlandı canım hızlanıyor işte olacak yavaş yavaş, yani. yavaş. 1950'lere dönüp bıraksaydık Samsun'u oraya bak her şey nasıl daha hızlı oluyor <gülüyor> Hayır bir de işte altyapı. <gülüyor> yani, altyapı işte hemen kurulmuyor iki günde kurulmuyor. Hala. hala evin önünden işte güya fiber geçiyor ama apartmanda fiber ha. alamıyorsun falan Öyle Bütün apartman toplanıp işte 10 daire ben <gülüyor> istiyorum derse ancak alıp Ondan yani. sonra ne bileyim işte ee... A, kotalı internet nedir abi ya <gülüyor> Ben onu hala anlayabildim Kotalı internet nedir <gülüyor> bana biri bunu açıkçası Çok kullanmayın çok kullanmayın Film Adi, Adil kullanım nedir Film ya Film indiriyorsunuz biz biliyoruz diyorlar Ha, Bir ben... yandan da doğru abicim. Şimdi kotasız internetin olduğu zaman ya yani ko Kotalı internetin olduğu zaman indirebileceğim film sayısı belli. Evet. Tamam mı? kotasız olduğu zaman da belli değil evet. <gülüyor> Bu hoş değil <gülüyor> <gülüyor> kaç tane indirebileceğini bilmek istiyorlar. <gülüyor> Ya da bundan sonrası için bana ekstra sakal. Aynen öyle. O da ayrı bir orospu çocukluğu tabii. Yani bir e yandan tabii. da düşününce diyor ki mesela sana ayda 50 taneden fazla film indirme Çünkü bu hoş bir şey değil. <gülüyor> Ama indireceksen <gülüyor> de. <gülüyor> Ama Beni bana de fazladan 5 <gülüyor> atarsan hadi hadi indir bari. <gülüyor> Lan siktirin gidin yani. Hayır <gülüyor> yani şunu e, diyorum ben. Hep Kore ile kıyaslıyorum gerçi ee, hani belki biraz haksız bir e, kıyaslama olabilir dünyanın en hızlı interneti sonuçta adamlarda hani cep telefonunda herhangi bir e, Wi-Fi'da 43 MB saniyede download yapabiliyorsun cep telefon ne bileyim e, bu şey e, sen söyle standart olarak e, art hizmete sunulan işte e, fiber internet yani minimum e, kaç 100 megabit sabit geliyor minimum ve ödediğim para işte 60 liranın altında, 50 liranın altında bir para ödüyorsun. Ben burada 90 lira ödüyorum ve kotalık. Ben burada yani 70 küsür lira, 70 lira mı ne ödüyorum? Kotasız, 8 megabit, 8. Ben 10 megabit kullanıyorum. E, kotası da var ya böyle. Yani benimkinin güya kotası yok. 100 GB 80 mı öyle bir şey benimki. Ya Bence aslında. bana yetiyor da hani Bilmiyorum sen nasıl yettiriyorsun da bana e Her şeyi 1080p indirmiyorum Çoğunlukla 720p indiriyorum ha, Tamam ben de dizilerin çoğunu 720p hmm. indiriyorum ee, hani 1080p indirdiğim filmlerde hani genelde iyi e oluyor. O yüzden çok da fark etmiyor. Hı. Çok e, sevdiğim filmleri ve çok aksiyonlu filmleri genellikle tam e, yüksek frame rate'li olarak iyi bir yükle indirdiğim zaman işte 6.8. Ben dizilerim çoğunu 720p'de indirmiyor. Ben Bilgisayar çoğun... başında izleyeceksem hele hiç kasmıyorum. yani Çünkü zaten ben bir de bilgisayar başında izlediklerimi full, full ekran bile izlemiyorum Yani böyle ufak bir Medya Player penceresi. böyle izliyorum. O yüzden hiç 720p kasmıyorum onu. Yani salonda izlemek istediğim daha böyle aksiyon hı hı. ağırlık diziler. Onları indirirsem 720 Hani bilmiyorum işte. Günde 10 bölüm dizi indirsen zaten bu et sana 20 GB Günde 10 bölüm dizi indirmiyorum işte. Sen de indir. Hayır ama tabii bizim aile seninkinden biraz daha büyük annen var. Kardeşim falan filan. Hani hani onların bir izledikleri bir tek... de var. Benim izledikleri Değil de var. Bizim öyle bir tek, tek benim Hı hı. Ya annemin dizileri var. Kardeşim animasyon indirdim. Bak şöyle düşün. 720p indirmediğim sürece Aha. Big Bang teori'dir, hava Meteor Mother'dır falan Onlar 200-250 megabayt ediyorlar Yani bir ayda zaten işte 4 tane yayınlanırsa anca yayınlanıyor hava Meteor Mother 1 GB bile etmiyor E Big Bang de öyle 600 megabayt Ha, yani. yani ikisi toplamda 1.5 GB falan anca ediyor belki 1 GB ediyorlar Yani 8 bölüm 600 çarp işte. kaç ediyor? 4.80 4.80 Sırf e, Big Bang ile Meteor Mother'dır Benimki öyle değil işte Ben öyle o yüzden yitiyor çubura atma. Ki ben çok fazla film de indiriyorum. Ama filmler de genelde öyle... Hayır, filmleri ben zaten mesela... 600-700, hadi bilemedin 800 MB oluyor. 720p veya 1080 indiriyorsan 1 GB, Ben filmleri GB. hiç 720p'nin aşağısında indirmiyorum. Ama... O yüzden genellikle minimum 2 GBtan Ama onlar mainstream filmler. İndileri ben de tonlarca indi film izliyorum. İşte i̇ndiriyorum in... in... yok zaten. Yani indileri de hani özellikle gif'ten arıyoruz ki hepsi yok. <gülüyor> Onları da oradan hani 1-2 GB arası. 720p, 1080p, gif, gif, wifi, gif. Neyse bu kadar. Ee, bu arada Pirate Bay yine kaçmış. Kapanmış mı bari? Yok, adını değiştik galiba. Ha. Hı ben bayağıdır Pirate Bay kullanmıyorum. Ben, ben Pirate Bay hiç kullanmadım. <gülüyor> Ve yani onca torrent sitesi varken Pirate Bay'i Sadece Pirate ile uğraşıyor olmaları da garip geliyor. Ama çok işte. Çok ortada. Çok bilmiyor. Yani herifler Pirate Bey filmi yayınlar. De yani bilmiyorum. Gerçi bizim gibiler için iyi de. Hayır bir yandan da böyle bir şey durumları da var ya. Flagship'ler yani hani istedikleri kadar flagship olsun yani sonuçta torrentin ve dosya paylaşımının olayı o değil mi yani? Var geçenlerde Isohunt kapandı. Ben çok üzüldüm mesela. Sonra sahibini gördüm. <gülüyor> bütün üzüntüm geçti. O <gülüyor> minicik bir çocukmuş ya. Ve herif ya yani senelerdir bütün dostlarım ben torrentleri hepsini Isohunt'tan çeker çünkü. Hem söyleyeyim Isohunt'ı da pek kullanmazdım. İşte Isohunt'ı ben şu yüzden seviyordum. Çünkü bütün torrent tracker'larından topluyordum. Yani sen bir dosyayı indirmeye kalktığında hem Kikes'in kesin trackerlarındaki seederlar işte vesaire oluyordu. İşte hem private bay'dıklar, hem oradakiler, hem buradakiler hani hepsini bir yere bir dosyaya topladığı için çok daha fazla seederdan çok daha hızlı indirme şansın oluyor. Bir de internet yani bu 5 sene önce bu kadar hızlı değildi. O yüzden Isohunt o açıdan çok iyi çünkü şey vardı lan dosyayı atıyordun, basıyordun play'e indirme başlaması için iki sigara içiyordun böyle bir. <gülüyor> ondan sonra yavaş yavaş 3 oluyordu, 4 oluyordu, 5 oluyordu falan. Öyle bir durum vardı. Yani şimdi açıyorsun 30 saniyede başlıyor. Sonra direkt, ondan evet, sonra kısıyorlar ben <gülüyor> öyle ya ben çok uzun süre torrent kullanmadım mesela hani ihtiyacım yoktu e, çünkü şey vardı yani Kore'de hala çok e, kullanılan e, internet hızı olunca herifler işte e, bu sanal hard disk olayına çok erken girmişlerdi İşte e, P ya da Club fax denen e, pa dosya paylaşım siteleri vardı işte bronzüelikle başlıyorsun atıyorum sana <gülüyor> Ee, sallıyorum işte 5 GB web alanı veriyor. İşte koyd upload ettiğin her dosya işte 7 gün sonra e, otomatik olarak siliniyor. Eğer senin işte box'ını kullanan kullanıcı sayısı belli bir sayıya geçtiği zaman seni silver yapıyor. İşte bu e, hafızada tuttuğu dosya sayısı 7 günden 14 güne çıkıyor. İşte dosya şey e, box büyüklüğünü işte 5 GB'tan 15 GB çıkıyor. Yine belli bir e, kullanıcı sayısını e, hani üye sayısını geçersen seni gold yapıyordu. O zaman işte dosyaların silinmiyor. Eee işte 15 GB'tan işte 50 GB çıkartıyor. <gülüyor> Hala böyle çalışan çok tracker de var mı? İşte o yüzden orada sen direct download yapıyordun. Yani torrentle uğraşmıyordun, direct download yapıyordun. Ondan sonra işte şeyler çıktı. E, eğer Para verirsen, işte download sınırına, işte download e, bandwidth sınırı getirdiler. İşte ücretsiz olarak işte 50 k ile indirebiliyordum. Ki ben işte 6-7 sene öncesinden bahsediyorum. 50 kah ile indiriyorsan zaten başına koy dönemi. Bizim için çok fark etmiyor. Ama eğer e, 1 megabitle indirmek istiyorsan, işte bir megabitle indirmek istiyorsan işte para veriyor. Sınırsızla indirmek istiyorsan para veriyordun. Stream yapmak istiyorsan para veriyordun. Yani onlara çok gerek kalmıyordu. Yani benim üye olduğum yani 4-5 tane Platinum Box vardı. Yani adamlar hakikaten internette e, Amerikan ve İngiliz dizisi adı altında ne varsa toplamıştı. Çünkü Platinum olunca terabaytı geçiyorsun. Yani ki o zamanlar işte sen e, biz 720p'den haberdar değildik. Her maksimum çözümlülüğümüz DVD'di yani 480'di. Yani 355 MB'la sen en baba diziyi o zamanki en yüksek şirketle izliyordun. Bir film 700 megabattı, birisi yüktü. Hani çok e, büyük filmler, işte Lord of the Rings'ler işte iki dikisiydi falan filan. Ve herifler hakikaten terabaytlarca dizi, film ne varsa toplamışlar, koymuşlar buraya. 15 terabayt, 30 terabayt e, dizi, film vardı. <gülüyor> Abi eskiden ama zaten indirip saklardım. Yani. Tabii canım. Oh. Yani. <gülüyor> hani benim deli gibi CD, DVD çantalarım vardı. Benim hala var. Ben... benim ben dün işte dolabı açtım. Ve hasdettim yani son 10 senem burada dedim. Çünkü topladım işte e, DVD'ye yazdım işte filmler, diziler, animasyonlar böyle 400'lük işte e, 500'lük CD DVD çantaları. Benim de öyle işte, işte. Kaç tane DVD writer yaktı öyle ya kaç tane ya. Yani? Aşağıda e, ne bileyim işte üniversite yıllarından işte fotofotiler duruyor böyle tomar tomar. <gülüyor> Yukarıda DVD'ler duruyor. Eski tişörtleri falan duruyor. Taşınacağım zaman rahatım diyorsun yani bir dolabımı alıp gideceğim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya ben çok öyle mal vardığım yok yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle o TV'leri de almam. Yok zaten artık indirdiğim hiçbir şeyi saklamıyorum. Ben ya, de saklamıyorum. Yeni, yani. yeni bilgisayara geçtikten sonra ben de e, saklamıyorum. Sadece filmleri işte e, başka bir hard disk atıyor. Filmleri de saklamıyorum. İzlediğimi siliyorum direkt abi. Çünkü yani çizgi romanları saklıyorum. Çizgi romanları e, ben saklamamaya karar verdim. Abi, çok yani, sevdiklerimi romanları. saklıyorum ya yani. Yani çok sevdiklerimi zaten aldığım için... E, şey e tabi, hard copy olarak olanlar da var ama ne bileyim Hard copy olmayan ve çok sevdiğim şeyler henüz hard copy çıkmamış olanlar ya da e, zahmet edip alamadığımlar i̇şte olduğumuzda değil de. duruyor Hani güncel şeyler daha çok <gülüyor> almadım E tabi eskiliğin çoğu vardır artık Sonra Sonra Arrow'lar dedik e, Samsung işte Galaxy S5 vesaire ha, Sonra tekrar yine bir cosplay, cosplay. var Sonra New York Comic Con'dan öğrendiğimiz 10 şey. Yine bir liste haberi aslında. Evet. Ama çok da liste haberi değmemek lazım. Çünkü o bayağı hani Comic Con'dan çıkan önemli 10 tane olay, olay var. Evet. evet. 2014 yılında aslında çoğu da göreceğimiz şeylerde hani. O açıdan evet çok okunmuş bir haber. Bu, bu mesaj çok okunduğuna sevindiğim bir haber. Gerçi çok da göreceli. Evet. Çok, çok göreceli. Evet. Onun Doğru. arkasından... Evet Avengers haberleri ilginç bir şekilde daha az okunmuş Arrow'ya göre. Hani... Bilmiyorum yani geçen... Bu bizimle de alakalı bir abi. Biz mesela daha çok easy haberi paylaştık Marvel'dan. Ama şey Avengers'la ilgili çok haber paylaştı ya ben. Özellikle evet. Agents of S.H.I.E.L.D. vesaire. Agent of Shield kötü ya. Agents of Shield evet çok iyi değil. Birazcık toparlıyor gibi ama e, göreceğiz yani yıl, yeni yıl tatilinden sonra anıtlar. Bence e, sezonun ikinci yarısında bir toparlama moduna girerler. Hani eğer devam ederse ki devam eder, ikinci sezonu birinci sezona göre çok çok daha iyi olan bir sezon olur. Üçüncü sezonda tadından yenmez bizi olabilir, potansiyel olarak. Onun arkasından ne var? Senin g haberim. Evet. evet. sen gördün, gezdin, geldin, yazdın. Evet. O, okumuş. Onun hemen arkasından da Miss Marvel, Müslüman oldu <gülüyor> haberi var. O biraz daha zaten şey hani dikkat çeksin diye atılmış bir başlıkla böyle. Evet. Dikkat çekmesi de çok normal. Miss Marvel, Müslüman oldu, ne oluyor lan falan diye bakarsın yani. bana girdi falan. <gülüyor> Halbuki öyle bir durum yok tabii, hani o biraz aldatmacı bir başlık <gülüyor> Sonra yine bir e, flash dizisi haberi, aslında Arrow'da Flash <gülüyor> haberi. Ha, onun arkasından aslında et, hani aramalarda en çok kullanılan keywordlerin <gülüyor> başında gelen, <gülüyor> evet, başında gelen Beyonce, Ellen Page çıplak haberi. <gülüyor> yani işte. Atıyorum günde işte bin kişi bir şeyi search, search edip geliyorsa bunların yüzde yirmisi kafadan Alan Page çıplak yani, direk. Elon Page, <gülüyor> e, Alan Page <gülüyor> ve evet, türlü türlü, türlü Alan arıyorlar. Page'i doğru yazıyorlar ama. <gülüyor> Nasıl başarıyorlar onu bilmiyorum. Aslında evet yani Page'in de, çok... Page de çok farklı yazılımları var. Y evet. olanı var. Y, olan var mesela. <gülüyor> <gülüyor> Onun arkasında Star Wars haberi var. Yeni Star Wars haberi var. Ve ondan sonrası aslında çok okunan haberler diyemeyeceğimiz kıvamdalar. Evet. Bu arada We Are The izledim ben geçen. The ben de izledim geçen. Ben ee, çok beklediğim gibi çıkmadı. Ben kafam çok güzel izledim. Çok beğendim. Çok güzel kafam izledim ama yani <gülüyor> kafam çok çok güzeldi. Çok güldük oğlum. Yani bir de grup halindeyiz. Yani öyle olunca o hani çok ediyor yani. Hani Tabii biri yani. gülünce herkes <gülüyor>, gülüyor falan durumu var ama kafa da güzel olunca çok eğlenceli geldi bana yani. Tek başına oturup ayık kafayla izlesem eminim ki çok gülmezdim. Ben neredeyse hiç gülmedim. Ama şunu söyleyeyim ee, şey neydi? Adam Sandler'ın Grown, Grown Ups. Grown Ups. Grown Ups 1'i ben sevmiştim. Ben de sevmiştim. 2 çok zorlamaydı. Grown Ups 2'yi yine kafam çok güzel ve kalabalık bir grupla izlemeye kalktım. 10 dakika falan dayanabildim ve kapattık. Çok kötüydü ya. Çok kötüydü yani. Her şeyle kötüydü. Baştan sonra osuruk esprileri yine. içeride o CGI geyik koşturdu falan filmin başı <gülüyor> Çok kötüydü yani. Ben ona katlanamadım. Ama ben şunu fark ettim yani Millers'i izlerken. Ben o Kız hoşuma gidiyormuş Hı, kız oynayan kız evet. işte American Horror Story'de oynadığı evet. hatta onu çok çok sevdiğim bir tane e, indie film var yine bu kızın oynadı yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> It's kind of a funny story Şey mi o? <gülüyor> <gülüyor> Akıl Hastanesi'nde geçen şey, Zack Galifian 2'sinin evet. oyunu ben... Çocuk da kimdi? Ondaki çocuk da tanıdıktı? Yani tanıdık bir çocuk da hani ünlü bir çocuk sayılmaz Az ünlü Az ünlü. Yani ben çok başarılı buldum Çok iyi film. film O filmi çok Ben o filmde buldum. kızı hatırlamıyorum bile lan İşte e, suikast, şey, intihar meyindisi diye O, o muydu? hı. -hı. Cidden hatırlamıyorum ben Öyle aratırsam çıkmazdı da <Gülüyor> böyle Oyun oynadığı birkaç tane daha indie film var öyle Evet oymuş resmen. Ee, ben beğeniyorum bu kızın performansını genel olarak. Enem. Hı? Peki neydi kızın adı? Diğer sayfaya açsam gördüm. Miller sayfasında da poster vardı. Bir, bir önceki tabi. O posterde, posterde kızın adı yazmıyor. İşte da, American Horror Story 3. sezonda oynayan kız. Ölen geri dönen. Başlık orada ölen... düzeltmemiz lazım. Dev başlıklarım da var. Tabii. Evet. Orada çok ölen ve geri var ama. <gülüyor> Kikesiki'yi izledin mi? Evde mi? Hı. Yok. Ben yakın zamanda isteyeyim diyorum. Evet. Emma Roberts'mış bu Hokey. Hokey yani e, bu senenin tabii bize göre rakamlarla <gülüyor> en çok dinle <gülüyor> okunan e, haberleri bunlar idi. <gülüyor> evet, genel olarak aslında özetlemek gerekirse e e ERO diyebiliriz. Ero. <gülüyor> Ve Hawaii Meteor Mother her türlü gidiyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> Hawaii Mother'ın da her türlü var. Yani neymiş abi? Hava Yemetur mudur, Arrow ve e, telefon haberi yapacakmış. Sürekli bunları yapıyorlar değil mi? <gülüyor> Her gün 3 telefon haberi, 1 hava Meteor haberi. Bu arada hani yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> 2012'de 2000... Meteor haberi. <gülüyor> 2012'nin de en çok tıklananları arasında şey vardı. Hava metyo mudur vardı. Hava Yemetur mudur Galaxy, evet, Galaxy, evet. Galaxy S7 haberi vardı. Haberi, i̇şte Note şey e, S4 haberi, -3 Note 3 haberi vardı. Ee, sonracığıma bir tane point blank şey vardı evet yeah, point blank vardı evet bu arada e, point blank demişken e, hon beta keyleri var 20 adet <gülüyor> evet ya pazartesi günü yarın... yani yarın bizim için Onu evet. ne zaman koyarız yarın akşam koyarız yarın akşam koyarız herhalde keyler geldi mi ya keyler geldi ben görmedim onu e, mailinde olması lazım. Hı. Infoya geldim. Okey. Bakarım onu. O zaman yarın Heroes of New York kileri de atışacak. Yes. Okey. Ve eğer bir fırsat bulursak e, şey neydi lan? E, haftaya Elysium incelemesi yapacağız saygınla birlikte. Blu-ray çıkıyor. Blu-ray çıkıyor şu dersem. Elysium. filmi izlemiş miydin? İzledim. O, ben de izledim. E, ben film beğenmedim. Ben de çok beğenmedim. Yani benim beğen en beğenmememdeki üç sebep. Diye sıralayacak olursam bir hani o ghetto dünya konsepti tamam anlıyorum ee, District Nine'deki o hava işte zaten Güney Amerik şey Güney Afrikalı gaybet evet. yönetmen hani oradaki o atmosferin devamlılığını getirmeye çalışıyor ama etkileyici değil District Nine kadar. <gülüyor> District Nine çünkü gerçekten bir ghetto gibi hissettirmişti Aynen. Bunu da çok daha şey karikatüze duruyordu. Yani. Aynen sanki böyle şey e, hani Hollywood'un kötü bir evet. yani Los Angeles'ın kötü bir semtinde çekilmiş Aynen, gibi yani. duruyordu. Ve bunu dünyanın böyle olduğuna dair inandıramamış demek ki beni. Ben de e, eli yüzüm gibi güzel bir şey yapmışsın, üst mü desek artık, e, evet, uydu kesinlikle. mu desen, uydu diyelim. Uydu yapmışın yeterince göstermedin sanız Evet he? resmen, filmin başında şöyle bir o halka halini bir gösterdi falan, <gülüyor> sonradan bir göstermedi Ve şeyler çok karikatüzeydi, o bilgisayarın olduğu işte evet. teknolojinin simgeselleştirilmesi diyelim, o fazla karikatüzeydi. Üçüncüsü, Jodie Foster'ı çok seven bir insan olarak Jodie Foster'ın o filmde harcandığını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, evet, bunu hatırladım şimdi, konuşmuştuk. Ben Jodie Foster'ı senin kadar sevmiyorum sanırım. Filmde de zaten. Yani. Ha, çünkü bütün fragmanda sanki ee, şey gibiydi anlatılıyor. Hani Matt Damon'un karakteriyle Jodie Foster'in karakterinin mücadelesini baştan sonra izleyecekmişiz gibi bir izlenim. Hani Matt Damon işte getolaşmış bir dünyayı diyor oradan çıkma bir kahraman. İşte e, <gülüyor> Jodie Foster karakteri de hani belki etik olmayan fakat e, hani belli e, idealleri savunan e, zenginler tarafındaki işte Elysium tarafının koruyucusu rolünde kapışacaklar diye beklerken onu böyle bir iki gıdım verdiler sonra... <gülüyor> Neyse. Neyse, o zaman yavaştan bitirelim diyeyim ben. Sen sonra yarım saat daha konuş. Hayır konuş, bitirelim yavaş. Hadi bitirelim. Sonuna gelelim. O zaman sonuna geldik. Sonuna geldik. Evet. Kaç oldu? Bu... Altı mı oldu? Depod... Altı oldu, evet. Galiba altı oldu. Bu arada şaka maka biz... Yani en azından ben... 30'a da yakın podcast çekti. Fazlasını çekmiş olabilirsin. Yani şimdi şey düşünüyorum. G-Pod bundan önce hani P-Pod 13 tane çekmiştik yanılmıyorsam. 13 artı birinin evet. A, B olarak bölmüştük. 14. Hani 14'te. Onların ben 5-6'sında ben vardım. Geri kalanında saygın vardı yanılmıyorsam. Ama sen hepsinde vardı yani. Saygının senden fazla podcast'i var. Ayıp. Abi sürekli adama gidiyorsun demek ki. <gülüyor> sana da sürekli geliyorum. Olsun. <gülüyor> Zaten hep ben gidiyorum niyeyse. E çünkü evim yok değil mi? Hayır evin var da, ee, bunu söylemek istemezdim ama <gülüyor> benim karımız var. <gülüyor> beni sevmiyorsun. Hayır oğlum. Yani adamın karısı var, benim karım var. Yani, böyle bir durum var yani. Sıkıldım ya, böyle bir karşıya Bu kadar buraya. bu kadar gelebildiğine <gülüyor> yat kalk, dua et. Geziyorum. Sonuçta çatlık gelmiyor. Karılarımız iyi insanlar demek. Ha. Ya ben bilmiyorum. Ne karılar tanıdım? Benim evim olacak ve siz gelecek. Senin de karın olsun. Ha. Biz gelelim. Olmasa karın olmasa da gelelim. Karın olmasa da gelelim. Tamam sen e evin olsun o zaman senin. Evim o gelelim. Ben evimin bir odasını podcast stüdyosu yaptım. Oğlum benim de en büyük hayallerimden biri o ya. Hani ileride şöyle <gülüyor> e, çocuk odası hiç düşlemedim Bakın çok net söyleyeyim. Çocuk istiyorum ama hiç, çocuk odası hiç düşlemedim kafamda. Ya Çünkü olursa az çok nasıl olacağını tahmin edebiliyorum. Ama hep böyle ileride... Ço çocuğun olduğu zaman çocuk odası diye bir şeye ihtiyacın olmuyor. Çünkü bütün ev çocuk odası oluyor. Bir yandan öyle tabii ama bir yandan da hani kapısı her zaman kilitli duracak. İşte Hı -hı. çocuğun giremeyeceği böyle bir çalışma odam olacak. Hı -hı. Ama böyle bir 3 artı bir de 4 artı birim olsun da. Hı -hı. Hani bir odası da stüdyo olsun. Hani onu ben... Son işte senin ilk podcast'a başladığımızdan beri o benim kafamda hep var. Böyle Mesela hep benim, yani. ben çocukluğumda hep böyle hani <gülüyor> e, resim çizerken ara sıra işte hayal ettiğim evi falan çizerdim. Güya işte mimar olacaktım. E, bu arada o da çok komik bir hikaye. E, Dedim ben sana değil mi? Bak bitiriyoruz diyeceğiz, <gülüyor> <gülüyor> sen yarım saat daha konuşacaksın. Bunu da anlatayım mı? <gülüyor> Anlat. Ben inşaat mühendisliği okumuş bir insanım ama niye inşaat mühendisliği okudun dersen <gülüyor> Bitince mimar olacağımı zannediyordum. <gülüyor> Gibi. <gülüyor> Çünkü abi. Ee... Şey e, bizde yani Kore'de inşaat mühendisi demek aslında mimarlıkla inşaat mühendisinin harmanlandığı bir e, bölüm tamam mı? Yani Kore'de tam sırf tasarım üzerinde olan bir bölüm var. Sırf işte yapı ve hani e, sen söyle. Daha işin endüstriyel kısmı. Tabii yani işte e, yapı kısmı ile ilgili olan bölüm var. Bir de ikisinin ortak olduğu bir bölüm var. Ve inşaat mühendisi genellikle bu ikisinin ortak olduğu şey anlamında. <gülüyor> tamam İngilizce'ye çevirdiğiniz ama architectural engineering tamam Hı -hı. mı? Ben inşaat mühendisinin bu olduğunu sanıyordum. <gülüyor> ben architectural engineering okuyacağım. Çünkü ben hani hem sayısal <gülüyor> hem de hani e, sanatsal olsun istiyordum. Anladın mı yani? Yaptığım şeyin hesabını da yapabileyim istiyordum. E, ve kafamda bu vardı. Ve sonra bir gittim akışkanlar mekaniği. Ah siktir. <gülüyor> bu ne lan? Abi seçmeli diye de verdikleri dersler. <gülüyor> Çıplak iyiydi benim ya ee, ama <gülüyor> abi yani büyük bir hayal kırıklığıydı üniversitede işte e, mat yüz birler, fizik yüz işte kimyalar. Ondan sonra işte seçmeli diye hani seçmeli sözde ama zorunlu olarak şey e, alma zorunda oldun e, dersler. Mesela ben seçmeli ilk yazınmaya gittiğimde işte ben e, mitoloji ve e, sen söyle, ne bileyim. E, bu tarz şeyler için yazılmaya gittik. Sizin bölüme vermiyordular. <gülüyor> Nasıl yani falan. İşte Enebiyata veriyoruz. <gülüyor> Söz veriyorlarmış sadece. Ondan sonra da tabii ki 101. <gülüyor> Klasik. Hatta <gülüyor> bir ara e, bölüm değişikliği yapıp başka bir üniversitenin mimarlık bölümüne gitmem için benim danışmanım beni böyle bir tek dedi. Madem sen bunu istemiyordun. Git istediğini yap diye. Sonra dedim bitireyim mi Peki bu muhabbete nereden geldin? Çocukluğundan beri ha, ev stüdyo çizim. mu çiziyordun? Ev çiziyordum ve nedense benim evlerim böyle malikaneydi. Tamam, gözün hep <gülüyor> hep şeydi yani. Güzelmiş şey bu. Yani benim bir e, standart olarak müzik odam, e, sinema odam e, ve hobi odam ayrı ayrı olarak hep vardı. Ee, yani müzik odamın içinde de hani ufak bir kayıt stüdyosu falan şeklinde. Tabi bu arada sorarsanız ne şarkı söylerim ne de <gülüyor> herhangi bir enstrüman çalırım ama... Hani elitistik ya. <gülüyor> bir tane grand piyano olsun. <gülüyor> istemiş yani <gülüyor> duvarlarda işte e, şeyler e, sesli çalıklar şöyle dizili olsun bir duvarda da gitarlar diz artistik olsun diye evet değil mi o bu hani şey elitliğin Hı -hı. simgesi o bir hani kuyruklu piyanon olacak bir şey ne olacak yani Tabii böyle şey bir tarafta da sadece şey dinleme odası böyle her tarafı işte kadife ile kaplı işte 20 bin dolarlık amfi işte her müzik için ayrı ayrı ayarlanmış kulaklıklar falan. <gülüyor> Ve işte girdiğin zaman içeride ka kapıyı kilitliyorsun ki dışarıdan kimse gelmesin. Bakalım 2014 neler getirecek oğlum. Belki belki gerçekten bir stüdyomuz olacak. Yani Evimizde ben olmasa evim, da belki. Evim olursa eğer mutlaka en azından çalışma odamın hani stüdyo görevi de görebilmesi için. Ses yalıtımı yaptıracağım. Ses yalıtımı hani çok da zor bir şey değil bizim gibi amatörler için. Yani sonuçta yapabileceğimiz yani yapacağımız en fazla şey Hani ortaya bir tane mikser koyup iki tane de adam gibi e, Koltuğu, kollu, mikrofon, evet, kollu mikrofon, filtreli falan. Aynen. İşte e, hani ses çıkışını da doğrudan bilgisere hem de e, ayrı bir kayıt cihazına verebileceğim Hani kaç dört kanallı bir mikser yapabilir. Evet, Miksere bağla, mikseri de mikseri de bilgisayardan şu kayıt Aynen. Bakalım. Neyse ama 2014'ün 2014 beklentilerimizi konuşmayalım. 2014'ten Onu başka bir evet. podcast'te saklayalım. Evet. Ve bitirelim. Ve bitirelim. O zaman? Geekstra.com Geekstra.com Dinleyin, dinleyin, yorum yapın. Yorum yapın, Allah aşkına. Yorum yapın. <gülüyor> Allah aşkına. Yalvarırım. <gülüyor> <gülüyor> no, no, no. <gülüyor>